بسم الله الرحمن الرحيم بسم ا ل ا ل ح م د ل ل ه نحمده و ن س ت ع ي ن ه و ن س ت غ ف ر ه ونعوذ ب الله فلا مضل له من ش ر و ر أ ن ف س ن ا و س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من ي ه د س الله ف ل ا م ض ل ل ه من ي ض ل س م الله ا د ي ل ه أشهد أن ل ا إ ل ه إ ل ا الله و ل ر ح ي م ل ا ش ر ي ك له و أ ش ل ه ا ل ر ح م بسم ا ب د ه و ر س و ل ه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 今日は私たちのお話を聞いてください。 143 numaralı Hadis ve 80 numaralı Bağ. Evet. 143. Çocuğu ölenin fazileti, Hurey'den rünayet edildiğini göre, Peygamber <gülüyor> Sallallahu Aleyhisselam'ın köle buldu. 3 çocuğu ölen bir Müslüman çok az bir miktar cehennem ateşi bildi. Dikkat edin, bakın, <gülüyor> İçinizden cehennemin o <olduğu> değişikliği manzarasını <gülüyor> görmek ve Kırat köşesinden geçmek <gülüyor> üzere. Hı? Hurey'i uğramamış. Gördüğümü gitmiyormuş. Doğramayacak tek bir kişi bile yoktu. Burak birin, katı, Burak birin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Şuradaki kablo bak bak. Diğerine bak. Ateş değmedi çünkü yok mu? Ateş değmedi ki devri bu. Su aldın. Tamam、ya. aşağıda. Su. Su. Aşağıda televizyondan baksın. Evet. Kardeşlerim rivayette, Bukhari'de gelen rivayette ve Müslüm'de gelen rivayette, İmam Bukhari rahimunullah, bab başlığı olarak çocuğu ölen kimsenin fazileti, ismini bir başlık katmış ve rivayette bu kura yer alırdı. Allahu anhudan gelen rivayette Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki Müslümanlardan birinin eğer bir üç tane çocuğu ölürse diyor Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam. Burada kardeşlerim erkek ya da kız bir herhangi bir ayrım gelmemiş rivayette yani her kimin üç tane kız olsun erkek olsun çocuğu ölürse kendisinden önce ona diyor ne yapmaz ateş dokunmaz ancak diyor burada bir yeminin kefaleti vardır ki diyor kardeşlerim bu ne demektir Allah Azze ve Cenle ancak Allah'ın yerine getirilmesini yemin ettiği kadar ateş ona dokunur diyor yani bu ne demektir Allah Azze ve Celle Meryem Suresi 71. Ayet-i Kerimesinde وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا Bu ne demektir kardeşlerim? İnsanlar muhakkak、e, cehennemin üzerine kurulmuş olan sırat köprüsünden geçeceklerdir. Ve rivayette insanlar amellerine göre ne yapacaktır? O sıratın üstünden geçecektir. Kimi şimşek gibi, kimi、e, koşarcasına, kimi yürüyerek Kimi emekleyerek, kimi sürünerek kimisi de ne yapacaktır? Ateşe düşecektir diyor. Ki Meryem suresi 71. ayeti kerimesinde de her insan muhakkak cehennemin üzerine kurulmuş olan Sırak köprüsünden geçecektir. Ayet bunu demek istiyor kardeşlerim. Ve bu hadise geçen yani Müslümanlardan birinin Her kimin 3 çocuğu ölmüş ise ateş ona dokunmayacaktır diyor Allah Resulü vesselam. Yani bu ne demektir? Hayatında iken her kim anne baba eğer 3 tane çocuğunu kaybetmiş ise 3 çocuğu vefat etmiş ise muhakkak ki o çocuklar o anne babaya karşı ne olacaktır? Ateşte bir engel bir、e, duvar olacaktır. Ateşe bunlar girmeyecektir. Ancak ne vardı? İşte o sırattan geçme var ya kardeşlerim Allah Azze ve Celle'nin bu Meryem suresi 71. ayeti kerimesine buydu. Bununla herkes ne yapacaktır? Muhakkak bundan kaçış yoktur. Muhakkak geçecektir. İşte hadiste de belirtilen、e, budur kardeşlerim. Demek ki burada o sırat köpürsünden sadece kafirlerin geçeceği diye bir şey yoktur kardeşlerim. Her insan muhakkak Ne yapacaktır? Müslüman olsun, kafir olsun, o cehennemin üzerine kurulmuş olan köprüden muhakkak geçecektir. Ama amellerin nispetinde ne yapacaktır? O köprüden geçme hızları o şekilde olacaktır. Kimi şimşek gibi, kimi koşarak, kimi yürüyerek bu şekilde amellerin nispetinde ne yapacaktır? O köprüden muhakkak geçecektir ki Allah'ın takdir ettiği, ezelden takdir ettiği bir şeydir bu. Kardeşlerim rivayete baktığımız zaman tabii ki bir insanın dünyadayken üç tane çocuğunun ölmesi hakikaten kolay bir ve basit bir mesele değil kardeşlerim. Ve burada aslında yani üç çocuğu ölen kimsenin fazileti derken aslında buradaki kas dedilen asıl mana sabırdır kardeşlerim. Bu başınıza gelen bu fitne veya bu belaya Bu musibete karşı ne vardır? Bir sabrın aslında fazileti vardır. Çünkü Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ Muhakkak biz sizi ne yapacağız? İmtihan edeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Bir şey iyi ne? مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَمْسِمْ وَنَقْسِمْ Biraz açlıkla, biraz korkuyla, biraz canlardan ve mallardan eksilterek ne yapacağız sizi deneyeceğiz diyor Allah Azze ve Celle. Nefislerden eksitmekle, yani sevdiğiniz insanların daha hayattayken ölümüyle sizi ne yapacağız diyor Allah Azze ve Celle, imtihan edeceğiz. Bakın ki Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam yedi çocuğundan altısını ne yaptı? Daha hayatındayken kaybetmedi mi kardeşleri? Sadece Hazreti Fatima aradı Allahu anha kalmıştır ki o da Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam'ın vefatından. Altı ay sonra o da vefat etmiştir kardeşlerim. Hatta bir gün İbrahim oğlu küçük daha、e, kucağında can veriyor ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun hüznünden ağlamaya başlıyor, gözyaşı döküyor. Yanındakiler şaşırır, sen de mi ey Allah'ın Resulü? Yani, çünkü bir rivayette Allah Resulü vesselam ölünün arkasından ağlamayı yasaklıyor. Ama buradaki yasaklama nedir bilir misiniz kardeşlerim? Hani insanlar böyle e, paça e, yaka paça yırtarlar saçlarını başlarını yolarlar, ağıtlar yakarlar,、e, işte destanlar yazarlar aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yasakladı. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki ne yapar kalp hüzünlenir. Göz、ağlar diyor. Ve ey İbrahim muhakkak ki senin ayrılmanla biz çok üzüldük, çok üzüldük diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bunun gibi altı tane çocuğunu Allah Resulü <gülüyor> selam daha hayattayken kaybediyor kardeşlerim. Ve gerçekten sabredilmesi çok zor bir hareket kardeşlerim. Zor bir olay ve Allah Azze ve Celle hiçbir Müslümana böyle bir acı tattırmasın ama cihayette de geldiği üzere her kimde böyle bir şeyle imtihan olunursa ki imtihan dünyası ne olacaktır? Sabretmesi ve sabrının da ecrini yalnız ve yalnız Allah'tan beklemesi gerekir kardeşlerim. Demek ki eğer bunlara sabrederse Allah Azze ve Celle muhakkak ki onun güçlüklerini giderir ve onun derecesini、e, yükseltir ve Allah Azze ve Celle'nin izniyle de ona ateşe karşı ne olur? bir、e, kurtulma vesilesi olur kardeşlerim. Allah hepimize selametlik versin、tamam. kardeşlerim. Evet, 144 numaralı rivayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre bir kadın, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın çocuk getirip yaşaması için dua et. Bundan önce üç çocuk defnettim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse kuvvetli bir engelle gehennem ateşinden korundum buyurdu. Evet. Bu rivayette de kardeşlerim bununla alakalı olarak bugün yedi veya sekiz tane aynı şeyde manada rivayetler var. Ve bu Hurreira radıyallahu anhodan gelen rivayette diyor ki bir kadın Allah Rasulü aleyhisselatü vesselamın yanına geldi ve bir çocukla beraber yani kendi çocuğunu getirdi ve dedi ki Ey Allah Rasulü buna dua et. Sahih Müslim'de gelen rivayette Kadın diyor ki ey Allah'ın Resulü bu hastadır ve ben onun、e, üzerine korkuyorum. Çünkü ben daha önce üç tane çocuğumu defnettim diyor kadın. Yani bu da hasta ve bunun da o şekilde ölmesinden kadıncağız ne yapıyor? Endişe ediyor ve merhamet duyuyor. Kardeşlerim daha önce Medine'de Hakikaten bu tür ölümlerin çok olduğu bir、e, zaman olarak gözüküyor ki burada da kardeşlerim、e, demek ki hasta olan veya korkulan bir kimsede kimsi için dua talep etmek caizdir kardeşler. Yani bizim bir hastamız var, dua eder misin şeklinde salih görünen kimselerden dua talebinde bulunabilir kardeşler. Bunun herhangi bir sıkıntısı、e, yoktur. Ve diyor ki kadıncaz ben diyor daha önce üç tane çocuğumu defnettim kaybettim diyor burada da bir kimse herhangi bir öfke duymaksızın ne yapması ne yapabilir demek ki musibetini başına gelen olayı zikredebilir kardeşlerim burada da kendisine söylediği kimsenin yani olur ki kendisine bir öhüt verir o da ona ne yapabilir fayda verir veya ona verdiği öğüt Allah Azze ve Celle'ye kendisini ne yapabilir? Yaklaştırabilir. Çünkü müminler nedir? وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْصَّبِرِ Hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye ederler. Burada hem hakkı tavsiye etme vardır hem de sabrı birbirlerine tavsiye etme vardır ki bu aynı zamanda kişileri ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırır. Kardeşlerim, bunun üzerine Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam onlar diyor, yani senin kaybetmiş olduğun o üç çocuk muhakkak ki cehennemi karşı ateşe karşı veya onun、e, senin oraya girmene karşı bir barikat, bir engel ve bir duvar olurlar diyor Allah Rasulu Aleyhisselatu Vesselam. Demek ki kardeşlerim, bu da cennete İlk anda giren kimseler arasında olur kardeşlerim. Musibetin başa gelen belanın büyüklüğünü düşünün. Yani bir insanın üç tane çocuğunu kaybetmesi o insan için ne kadar ağır ise, işte cenn diğer tarafta ahirette kıyamet günü o kimseye verilen mükafat o kadar büyüktür kardeşlerim büyüktür ki ilk yani zümreyle cennete giren ilk zümreyle O kişi ne yapıyor? Cennete giriyor kardeşlerim. Allah hepimize selametlik versin kardeşlerim. Evet, 145 numaralı rivayet. Halit el-Abd-ı Asfid'den rivayet edildiğine göre şöyle anlattı. Benim bir oğlu müfat etti. Bundan dolayı çok duygulandım. Ebu Hureyde, razıallahu anh'dan, ey Ebu Hureyde! Önülerimizden ötürü gönüllerimizin üzüntü duymayın. Memnun olacağı bir şey. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işittin mi dedim. O da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu eşittim dedi. Sizin küçükleriniz cennetin her tarafını dolaşan ve oradan hiç ayrılmayan cennetin küçük varlıklarıdır. Evet. Halidul <gülüyor> Apsi diyor ki benim bir çocuğum oğlum vefat etti diyor. Ve bunun üzerine çok üzüldüm. Şiddetli bir üzüntüyle üzüntüyle <gülüyor>. üzüntüldüm diyor. Ve dedim ki, ey Huby Abu Hureyra, sen Allah Hazri aleyhisselatü vesselam'dan bir şey işittin mi ki gönlümüzü ferahlatsın? Yani gönlümüze biraz su sapsın diyor. Gerçekten üzülüyor. Yani gönlümüze rahatlatsin veya bizi sabra taşısin, sabra götürsün, sabretmemize yardımcı olsun.、Yani、bir şey söyle ki gönlümüz ferahlasın diyor. Ama kimden? Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'da yani bugün denildiği gibi ya bir ağıt yak veya şu yak bu yak değil. Allah Rasulü'nden bir söz söyle ki konuyla alakalı gönlümüz ferahlasın diyor. Gönlümüze bir sur seypilsin diyor. Demek ki burada insan ihtiyaç olduğu bir şeyde onu yönlendirme ve ne vardır? Aynı zamanda delille yönlendirme vardır kardeşlerim. Yani boşu boş nedir? E, değildir. Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'dan duyduğu şu sözü ona hatırlatıyor ve diyor ki muhakkak ki sizin çocuklarınız cennette nedir? Gezen ve her yere dolaşan ufak zerreler gibidir diyor. Yani düşünün ki çocuk mesela toplumda Kadınların yanına rahatça girip çıkabilir, erkeklerin yanına rahatça girip çıkabilir. Hiç kimse onu ne yapmaz, engellemez. Ya sen niye böyle dolanıyorsun, niye şöyle yapıyorsun, niye gürültü yapıyorsun denmez. Kadınların arasına da rahatça girer, erkeklerin arasına çünkü yaşıkçüktür. Hiç kimse ne yapmaz, şey yapmaz, her anda bucağı istir. İşte diyor, nasıl ki onlar her yeri gezerler, her yere rahatlıkla girerler, çıkarlar, işte onlar da diyor sizin o küçük çocuklarınız. Cennette böyle her yere girer çıkar ve hiçbir şey onlara yasaklanmaz müjdesinin verdiğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselatu、e, Vesselamı. Müslüman'da gelen bir e, şeyde e, imam Müslüman rahimullah bu hadisin arkasından、e, diyor ki、e, onlardan bir tanesi babasıyla veya anne ve babasıyla karşılaşır. Onu diyor, elinden veya elbisesinden tutar. Hatta diyor cennete, Allah onları cennete girdirene kadar onları elini bırakmaz diyor Allah Azze ve Celle imam Müslim.、E, Bu da onun için herhalde verilmiş en büyük müddelerden bir tanesi. Allah hepimize selametlik versin kardeşlerim. Evet, 146 numaralı rivayet. Câbiye ibn-i Allah'ın adamına kadar rahat olsun, Hazret-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunda çıkmıştır.、İkinin、üç çocuğu vefa eder de, bunlara davet ederek sevabını Allah'tan beklerse, cennete gider. Biz, ya iki tane çocuğu verirse deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iki tane çocuğu vefa eder de, Hazret-i Rabbilerinden, Mahmud ibn-i Debit, Hazret-i Câbiye, Allah'a yemin olsun ki, siz bir çocuğu ölen de cennete gidelir diye sorsaydınız, elbette o sallallahu aleyhi ve sellem'e da evet diyenlerdi. <gülüyor> Hz. Cabir, ye Allah'a yemin olsun ki ben de öyle zannediyorum dedi. Evet, neden öyle zannediyorlardı? Çünkü Allah'a sallallahu aleyhi ve sellem, فَمَا <gülüyor> اَرْسَنَّاكَ اِلّٰى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ アンジャクアレンレララハメトラカンダーディクルアラサレチェン。ペガメラリー a ラトウィスサラモンメティノオランメハメティネビディクリチンエーサンビディセイディマーカットバー o k ヤンアラハギミノウシンキアラハサルビルダーディディル。ネームとティネチョク i ェフ t ティチョクメハメティディル。エメイサメイトウィスサラエイサラモンアリウィスサラメイコール ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Her kimin üç tane çocuğu ölür ve bunu da sabreder ve sabrının da sevabını Allah'tan bekler ise muhakkak ki o kimse cennete girer diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Tabi üç çocuk sahabe içerisinde iki çocuğu ölmüş olanlar da var. Kendisinden önce gönderdiği どうしても、あなたはあなたはあなたはあなた死んなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはなたはあなたはあなたはあなたはあな Evet, vallahi derdi diyor. Yani bu da neden? Çünkü Allah Azza ve Vellahiemin merhametini bildikleri için muhakkak bir derdi diyorlar. Allah kendilerinden、e, razı olsun. Evet, Allah selametli versin. Evet, 148 numaralı bab, 148 numaralı rivayet. 147 aynı galvan okuyalım. Evet, 147. Tabuureyden <gülüyor> Adilemanı rivayet ediline göre bir kajun Peygamber صلى الله عليه وسلم'i küçük çocuk getirip bana yaşamasa için dua et. Bunun için üç çocuk defnettim dedi. Peygamber صلى الله عليه وسلم'in böyleyse kuvvetli bir engelde cehennem ateşini engellediğini biliyorduk.、Evet, daha önce okuduk. 148 okuyalım. Evet. Hüreid de divay edildiğinde göre bir kadın önsünü sallallahu perri ey Allah elçisi her zaman senin sohbetinde bu, bu bulunamıyoruz bulunamıyoruz bize bir gün ayır da günde o günde sana gelirler dedi bunu üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sizinle toplantı, yerinizi falan kimsenin evidir. Diyordu bu toplantı Ecik Hazreti Peygamber hanımları hanımlara, hanımlara geldi. geldi. Onları anlattığı şeyler arasında şu da vardı. Sizdeki her gibi kadının üç çocuğu verifar eder de bunu sabreder de Tıvabını Allah'tan beklersek muhakkak O kadın cehennete girecek. Bunun üzerine bir kadın iki tane çocuğu ölürse de cehennete girecek mi? Diye sordu Hazreti Peygamber iki tane olsa da yoktur. Evet. Ee, bir kadın Allah Nasırı Ali sallallahu aleyhi sallam'a gelerek diyor ki, ey Allah Hanırsıları biz senin meclisine gelmeye güç yetiremiyoruz. bize bir gün söyle de ne yapalım? O günlerde biz sana gelelim veya sen bize vaaz et. Demek ki kardeşlerim burada kadınların da ilim meclisine iştirak etmeleri ve o dini derslere, sohbetlere iştirak etmelerinin bir nedir? Delili vardır. Ve yine e, kadınların kendilerinin bir sorunları, dini bir meseleleri olduğu zaman bunu veya karşılaştıkları bir zorluk olduğu zaman bunu ilim ehlinde sorup ondan cevap beklemelerini nedir? Bir delili vardır çünkü kadınlar, sahabe kadınları Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a gelip böyle bir talepte bulunmuşlardır. Çünkü Allah Resulü Vesselam daima mezhepteydi, sahabesinin arasındaydı. Kadınlar maalesef erkeklerin faydalandığı gibi Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den ilim olarak ne yapamıyorlardı,、e, faydalanamıyorlardı, ondan ilim elde edemiyorlardı. Sırf bu yüzden ne yapmışlardır? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bir gün tayin edip kendilerine dini、e, vazda bulunmalarını talep etmişlerdir. Bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam, siz diyor falanca'nın evine gelin, ben sizi orada ne yapayım, sohbet, vaz edeyim buyuruyor. aleyhissalatu vesselam demek ki burada kadınların veya zayıfların veya onların isteklerini ne yapmak yerine、e, getirme vardır ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bunu yapmış ve onlara haftanın bir günü belli bir günü erkeklere veya bayanlara ne yapmıştır belli bir gün taksis edip onlara dinini öğretmiştir Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ve o gün geldiğinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam onlara sohbet etmiş ve sohbetin bir tanesinde Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam、e, sizden herhangi bir kadının üç tane çocuğu ölür sabreder ve sabrının sebabını da Allah'tan bekler ise muhakkak ki cennete girer diyormuştur. Kadınlardan bir tanesi e Allah Rasulü iki tane de mi diye sorduğunda Allah Resulü Selam, evet iki tane de buyurmuştur aleyhissalatu vesselam. Yani her kimin iki tane çocuğu ölür ve o da kadı, o kadın da sabreder ve sabrının ecrini, sevabını Allah'tan bekler ise muhakkak cennete girer buyurmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah selamet versin. Evet 149 numaralı rivayet. Ümmü Hüslem radıyallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım, bana şöyle buyurdu. Ey Ümmü Süleym, Süleyman、e, Müslüman bir ana babanın üç çocuğu müfat ederse Allah çocuklara olan rahmetinden dolayı ona babayı cennete koyar. Ben iki tane ölürse dedim, deyince Hz. Peygamber iki tane de buyurdu. Evet. Rivayetler hemen hemen, birbirlerine yakın rivayetler kardeşlerim. Ee, diyor ki ben Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın yanındaydım. Allah Resulü dedi ki ey Ummu Süleym, ey Süleym'in anası herhangi bir Müslümanın, iki Müslümanın üç tane çocukları ölür de ölürse muhakkak ki Allah o ikisini cennetine girdirir buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani o şu ölen çocukların anne ve babası'nı Allah Azze ve Cel le cennetine girdirir ve burada Allah o çocuklara olan merhametinden ve fazlından dolayı bunu yapar diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka bir rivayette kardeşlerim Allah Resulü diyorken Aleyhisselatü Vesselam iki Müslümanın İlk üç tane çocukları ölür ve bu çocuklar henüz günürçanına ermemişlerse, yani henüz günahların yazıldığı çağa ermemişlerse, muhakkak ki Allah Azze ve Celle o çocuklara olan merhametinden dolayı cennetine girdirir diyor. O ki çocuk, o çocuklar cennetin kapısını kapılarında dururlar diyor. Sonra onlara denir ki cennete girin. Onlar da derler ki. Bizim anne ve babamız buraya gelinceye kadar cennete girmeyeceğiz denler diyor. Bunun üzerine onlara denir ki, sizler ve anne ve babanız Allah'ın rahmeti ve fazlıyla cennete girin denilir diyor. Allah hepimize hayır versin, selametlik versin kardeşlerim. Evet, 150 numaralı hadis. Sa'da İbn-i Muaviye bu kulumunun omuzuna atmış ve Ebu Zer ile karşılaştı. Ve Ebu Zer ona çocuğun var mı diye, ey Ebu Zer diye sordu. Ebu Zer sana bir hadis ölüye mi? Tabi Ebu Zer cevap verin omuza. Evet, anlat dedim. Ebu Zer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden görürken işittim. Henüz ergenlik, çağrı, yaşamadık üç çocuğu ölen her müslümanın, <gülüyor> Allah bu çocukların omuzlar rahmetinden dolayı Cennep'te koyar. Ve yine herhangi bir kimse Müslüman bir köleyi özgürlüğüne kavuşturulursa bu kölenin her bir oranına karşılık Allah o kimsenin her bir oranını cehennem ateşine korur.、E, Nesteği cenayeti 25. Arkandan atlı gelir gibi okudum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> niye öyle oldun? Evet. Dür ki kendisi abuzlarla karşılaşıyor ve diyor ki senin diyor ey abuzer çocuğun var mı sana konuşayım mı dedi diyor evet sana bahsedeyim mi Allah Hazri dedi ki diyor bir Müslümanın üç çocuğu henüz büyücü ana ermeden vefat ederse muhakkak ki Allah Azze ve Celle ona olan rahmetinden ve fazlindan dolayı cennetine girdirir diyor bir kimin bir kimsenin Müslüman bir köleyi azat ederse Allah Azze ve Celle'de kıyamet günü onun her organına karşı cennetten ne yapar? Azat eder diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Demek ki kardeşlerim insanların o toplumun iyilik ve takva üzere yardımlaşmak için ne yapıyorlar? Birbirlerine sürekli hatırlatmada bulunuyorlar. Yani yani Öyle bir topluluk ki birbirlerine daima hakkı ve sabrı tavsiye eden bir topluluk kardeşlerim. Ve ondan sonra diyor ki ben Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Bir Müslümanın üç çocuğu henüz bülü çağına ermeden yani henüz günahlar yazılmadan. İnsan ne zaman sorumludur kardeşlerim? Ne zaman günah, yaptığı günahlar yazılmaya başlar? Ne zaman ki blu uçağına ererse işte o zaman günah yazılmaya başlar. Bu bölgeden bölgeye veya kadın erkekten erkeğe kızdan kıza ne yapar değişir. Kimi dokuz olur, kimi on üç olur, kimi on beş olur bu yaş değişir. Önemli olan nedir? Blu uçağına ermesidir. Blu uçağına erdikten sonra bir çocuğun ne yapar? Günahları yazılmaya başlar. Ve blu uçağına ermeden vefat ederse diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, muhakkak ki Allah ona rahmetinden ve fazlından dolayı onları cennetine girer, girdirir buyurmuştur. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ve her kimde bir Müslüman köleyi azat eder ise Allah azze ve celle azat ettiğinin her uzunca ne yapar? Onun da cehennemden azat eder buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. 151 numaralı rivayeti okuyorlar. Enes İbni Malik'ten rivayet edildiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu. Kimin henüz ergenlik çağına huluğa ulaşmadan bir çocuğu ve vefat ederse Allah onu ve o çocukları rahmetinden dolayı cennete girdirir. Evet. Kardeşlerim, buraya kadar okuduğumuz Rüyayetler hakikaten bir insanın sabretmesi、e, ağır bir meseledir kardeşlerim. Yani bir Müslümanın iki veya üç veya bir tane çocuğunun henüz buruşacağı ermeden vefat etmesi ve onun buna sabretmesi hakikaten zor bir iştir kardeşlerim. Allah hepimize selametlik versin. Allah çoluğumuza çocuğumuza hayırlı ömür versin, hidayet etsin. Bizleri de onları da rahmetiyle cennetine girdirsin. Bir gün bir kadın bu küçük yaşta ölen bir çocuğunun yeni defnetmiş ve başında ağlarken buluyor Allah Rasulü Aleyhisselatu Vesselam. Allah Rasulü yanına yaklaşıyor ve ey kadın sabret diyor sana cennet var. Kadın tabii o şeyde üzüne de Allah Rasulü tanıyamıyor ve sen benim çektiğimi çekmedin ki diyor. Ve başında defediyor veya kötü söz söylüyor. Allah Rasulü hiçbir şey demiyor çünkü kadın acılı. Allah Rasulü çekip gidiyor ve diyorlar ki ey kadın bu Allah Rasulüydü. Kadın hemen arkasından Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in evine gidiyor. Ey Allah Rasulü bilmemedindir. Ve Allah Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabır muhakkak ki musibetin ilk anında yapılan sabırdır diyor. Allah vaşöülü aleyhisselatu vesselam. Bütün amellerde niyet nasıl ki niyet olmadan hiçbir amel geçerli değilse burada da niyetimiz ne olacak kardeşlerim sabırda. Eğer bir Müslümanın başına böyle bir musibet gelirse niyeti ne olması gerekir? Muhakkak ki Allah için sabredecek ve sabrının da edrini karşılığını sevabını yalnız ve yalnız. Allah'tan bekleyeceksiniz. Bütün bu okuduğumuz yedi veya sekiz tane rivayetin ana özü budur kardeşlerim. Sabredeceksiniz musibet anında ve bu sabrınız ancak kim için olacak? Allah. Allah için olacak ve sevabını da yalnız Allah'tan bekleyeceksiniz. İşte o zaman ne yapacaktır? O çocuklar sizin için ateşe karşı bir set, bir duvar, bir barikat olacak ve ilk düğmeyeyle birlikte Allah o sabrınızdan. Ve sabrınızın neticesindeki sabrınızın sevabını Allah Azze ve Celle'den beklemenizden dolayı sizi cennete götürecektir inşaallah. Allah hepimize esenlik versin, Allah hepimize afiyet versin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkı hak bilip hakta tabi olan, batılı da batılı bilip batıldan sakinan kullarından eylesin. Allahım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi 私たちはあなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。あなたのお話を聞いてください。